Şuhbe. Neyle ilgilidir? Ez-Zuhd. Ez-Zuhd ve, Ez ve kasrul emel. Zuhd ve kısa emel. Adı. İmam Beyyaki böyle koymuş. Tabi bu terim selef alimlerinde normaldir. Yani tanılandır. Zuhd dedin, bellidir. Ne oldu ona? Kısa emel dedin, o da bellidir. Zühd, zühdün anlamı var, bir de ters anlamı var. Kısa anlamı var, bir de ters anlamı var. Zühd nedir? siz zühd, güzel bir şeydir. Allah ve Resulü buna emretmiştir. Tersi nedir? Israftır. Tersi nedir? Çindir. Tersi nedir? Bağlanmaktır bir şeye, o şeyden de her gelmez. Kısa emel nedir? Yani sen umidin yoktur, biten bir şeyde umit bağlamıyorsun. Biten bir şeye umit bağlamıyorsun. Tulul emel nedir? Kısa emelin tersi nedir? Biten zail, geçici olan bir şeye umit bağlıyorsun. Bu nedir? Kısa emeldir. Onun için bu konu selef alimlerinin yanında. Çok belli bir şeydir. Zühütten kısa emel. Çizsi de nedir? Aynen meseledir. Çizsi de birbirine bağlıdır. Zühüt nedir? Zühüt kelimesi Selef alimlerimizin yanında kitaplarında tanımına gelirken diyorlar ki Selef alimleri Zühüt budur. Bir şeyden daha bir güzel şeye geçiştir. Yani bir şeyi istemekten bir şeyi istemekten daha bir güzel şeyi ona tercih etmektir. Bu nedir? Zühüttür. Daha güzel bir şeyi ona tercih etmektir. Burada neyi kastediyorlar? Yani benim elimde güzel bir madde var daha pahalısın istiyorum. Bu zühüd mü? Yoksa Zühd nerede kullanılır? Dünya meselelerinde kullanılmıyor işte. Ahiret meselesinde kullanılıyor. Zühd nedir? Asas zirvette olan meseledir. O da nedir? Ahiretin ebedi hayatını istemaktır. Şimdi dünya hayatı var, ahiret hayatı var. Hangisin, hangisine tercih edersin? Ahiret hayatını dünya hayatına tercih ettin sen zühd ettin, dünyayı küçümsedin yani. Ama âhireti küçümsesen ne olur? Dünya hayatın ko koysun ortaya. Sen zühdün tersini işledin. Bunu kim yapar? Aklı olmayan insan yapar. Onu için alimler zahid olurlar, Arifler zahid olurlar, Evliyaullahlar allahlar zahid olurlar. Ondan önce zahidler çindiler, zahidler abidlerin, zahidlerin salihlerin, evliyaullahların allahların imamları peygamberlerdir. Bizim peygamberimiz de sallallahu aleyhi ve sellem imam-ı zahidin. Zahidlerin neydir? Önderidir. imamıdır. Zühd dedik ki Allah subhanehu teala rızası için ceçici meseleleri fuzuli görmektir. Asas meseleyi ele almaktır. Asas mesele nedir? Kalıcı, ebedi dünya hayatıdır. Onun için dünya hayatı nedir bizim için? Bir vesiledir, bir çöprüdür. Nere götürüyor bizi? Ahirete. Bu çöprüyü biz, bütün hemmimiz, derdimiz bu çöprüden olsa ne olur? Biz zühd etmedik. Ne yaptık? Tersini yaptık. Zühd yolu kimin yoludur? Rahmanın yoludur. Diğeri tersi vesileyi hedef kıldıran kimin yoludur? Rahmanın düşmanı çi bizim düşmanımızdır. Allah'ın dediğiyle kimindir? Şeytanın yoludur. Onun için müminler, zahidler neyi tercih ederler? Ahireti dünya üzerine tercih ederler. Yani zühüd kelimesi Aslında İslam eğitiminde ahireti dünyaya tercih etmekte kullandır. Tabii bunun altında ne gelir? Şimdi datayını açıklayacağız. Yani elbisede zühd olur, yemekte içmekte zühd olur, dünya malzemesinde zühd olur, kadında zühd olur, parada zühd olur. Hepsi nedir? Hepsinin hedefi nedir? Ahirettir. Zühd de ne de olur? Bir şeyde olur ki onun değeri var. Değeri olmasa zühd olmaz. Zorla olsa zühd olmaz. O da nasıldır? Ben Toprak, elimi almıyorum. Toprakı da yemeyeceğim. Ben diyemem toprakı yemedim, ben toprakta zühd ettim. Zaten toprakın faydası var mı? Elime alsam, evime koysam, toprak toplasam nedir? Ne faydası var bana? Hiçbir faydası yoktur. Bu zühd değil. Bir de zordan benim elim yetişmiyor, e ben istemiyorum onu desem. Bu zühd mü? Zühd değil. Onun için zühd ne de olur? Senin ayağına gelecek sen istemeyeceksin. Onun için büyük imamların zahidi Abdullah İbni Mu'barak tabiindir, kimin telebesidir? Sahabenin telebesidir. Zahi imam önder zahitlerin telebesidir. Kendisi de bize önderdir züüdte. Abdullah İbni Mübarek dedin akan sular durar zühd meselesinde. Ona ne diyorlar? Ey zahit diyorlar. Gülüyor. Niye gülüyorsun? Diyorlar, diyor, siz zavallısınız. Siz zahitleri tanımıyorsunuz." "Ben zahit değilim." diyor. "Zahit olan Ömer bin Abdülaziz'dir. Raşid Halife, beşinci Halife." "Neden o zahittir?" diyorlar. "Diyor çünkü dünya onun ayağına geldi, o elin arkasıyla itti onu. O asıl zahittir. Benim dünyaya gelmemiş. Ben akşam önlü yürüme akşam yemeğimi bulamıyorum." Zahid kimdir? Ayağına gelsin, ne yapacak? Onu tercih etmeyecek, ondan daha afzalını tercih eder. O da nedir? Ahirettir. Onun için zühud meselesi ahiret meselesidir. Allah'ı istemektir ve Allahu Teala'nın yanını gitmektir. İzen bundan ne anlaşılır? Zühud yüce bir makamdır. Kimin yoludur? Saliklerin yoludur. Salikler nedir? Yol tutanlar. Nereye? Yol, yol tutmuşlar, yolculuk ediyorlar. Ahirete. Ahirete yolculuk edenlerin yoludur. Zühd. Kimin kimliğidir? Buların kimliğidir. Kimin samboludur? Allahu Teala'yı tercih edenlerin samboludur. Onun için hakiki mümin ne olur? Zahid olur. Hakiki mümin zahid olur. Burada nereden zahid olursun? Allah Subhanahu Teala sene burada da denge vermiş. Bir hayat dünyayı anlatıyor Rabbil Alemin, bir de ahireti anlatıyor. Her cisim de bize Kur'an içerisinde anlatıyor. İslam matodu züyutta nasıldır? Böyledir. Hayatın hayatı dünya, dünya hayatını bize Allahu Teala vermiş nimetin de vermiş yeyin için israf etmeyin. Ahiret hayatında bize anlatıyor nimetler ne gözün görmüş ne hayal hayal gücün yeter ona. Yani insan hayal gücünün sınırı var mı yoktur? Yani ben hayal ederim uçuyorum. Hayal ederim her şey yapıyorum. Ne kadar hayal etsen cennet hayalinden daha üstündür. Yani insanın aklı o hayali yetmez ona. Cis'in de anlatıyor bize. Rabbil alemin diyor hadi tercih Burada ne Ne devreye gir? Zühd. İslam zühdü böyle anlatıyor. Ama bunun yanında is, ifrat tefrite kaçmamak şartıyla. Denge veriyor bize. Yani de ben hayatı bırakırım olduğum gibi ne de ahireti bırakırım hayata sarılırım. Bugün de var mı böyle? Var. Müslümanlar öyle dönemlere gelmiş ki eskiden de vardır. Dengeyi kaybetmişler. İşte buradan ne çıkmış dengesizlik çıkmıştır. Dengesizlikte de nedir? Bid'at fırkaları çıkmıştır. Asıl zühd nedir dedik? Asıl zühd dengeli zühd'tür. Allahu Teala diyor ki, ben nimetimi verdim size, üzerinizde göreyim bunu. Hadiste geçtiği gibi. Kuluma nimetin mi verdim? Üzerinde göreceğim onu. Ama kuluva şrabu, ve la tuṣrifu. Yeyin için ama israf etmeyin. Başka bir ayette diyor ki kim yasakladı Allah'ın verdiği nimetleri kullarına? Kul men harrama zinet Allah. Kim yasakladı? Kimse yasaklayamaz. Allah bu nimeti vermiş kullarına. Ama bunu ne yapacaksın? Dengeli kullanacaksın. Onun için burada ne devreye giriyor zühüt meselesinde? Sebep almak. Ben niye yemek yiyorum? Yaşayayım. Benim hedefim, ya yaşayayım ne için? Yemek. Kazandığım parayı yemeye, içmeye verim, eğlenmeye vereyim. Bu ne oldu? Bu şeytanın yoludur. Ama Rahman'ın yolu nedir? Ben yemeğimi yiyorum, ibadet edeyim. Hatta zühüd yolculuğunda bana zat olsun. Ne olsun? Güç olsun. Nasıl arabayla çıksan mozot lazım sana. İşte senin de mozotun yiyecek içecektir uykudur dinlenmekte. Bazı gruplar geldi ne yaptı? Çağrıları karıştırdı. Hiçbir ben yemiyorum, içmiyorum. Ne olursun bu? Resulullah öyle yaptı mı? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem eline düşende et de yedi. Ama etin hayatını harcılamadı. Güzel yemekte yedi. Evlendi ama hayatını, hedefini evlenmek, yemek yemek, yemek içmek, eğlenmek yapmadı. Bunun nedir? Bir vesiledir. Neye vesiledir? Ahirete gitmek. İşte bu asıl zühd budur arkadaşlar. Hayatını adam adı. Evet, hayatını onlara adamadı. Yani ben bütün şeyini çaba göstermiyor ki onlar için. Bu zühüttür. Diğer tarafta ne var? Bunun tersi var. Bir tane bütün hayatını adı için bu vesile olan şeyler. Için. Neyi çağırıyor? İşte ben hayatımı gece gündüz çalışıyorum. Çocuklarım için yemek getiriyorum. İyi yiyelim, iyi içelim. Vesile hedef oluyor. Hedef ise unutuluyor. Bu kimin yoludur? Şeytanın yoludur. Onun için çağıtlar karışılmasın. Burada da işte bir fırka çıktı. O da nedir? Tasavvuf ehli. Tasavvuf ehli nedir? Aslında güzel bir başlangıcı var. Tasavvuf kelimesi velev İslamiyet'te yoktur. Üç dönem bunu tanımamış. Ondan sonra bu terim çıkmış ortaya. Ama terim önemli değil. Önemli olan içi dolu olsun. Tasavvuf eğer, tasavvuf eğer, zühdü ise çellemizin, başımızın üzerinde yeri var. Eğer bu dediğimiz ise denge, avraklar karışmışsa, o nedir? Geçerli değil. Onun için selef alimlerimiz tasavvuf, aslı tasavvufu Çılar, onlar idir. ama tasavvuf demiyorlar. Çünkü o zaman da bir terim yok iyidir. Ne vardır? Zühd, zahitler derdiler olara. Zahitler derdiler olara. Zahid de olan Yerim, içerim, israf etmem. Evlenirim, param da olur, israf etmem. Bunlar nedir? Araçtır. Ha, nereye gidiyorum bu araçtan? allah Teala'nın yanına. İşte bunlar saliklerdiler. Onun için zühd makamı yüksek bir makamdır. Allah-u Teala Kur'an içerisinde bize Başımızı boş bırakmamış. Nasıl düşmanımızı belirtirmiş. Yolu sırat-ı bize göstermiş. Dünya meselesinde de başımızı boş bırakmamıştır. Birçok ayeti kerimede Allah subhanehu teala bize yolu göstermiş. Yol nedir? Dünyanın hakikatini bize anlatmıştır. Dünyanın hakikatini bilen dünyaya sarılır mı? Sarılmaz. Dünya nedir? İçinde ne var? Dünya nedir? Mal, mal. Mal sevgisi, kadın sevgisi, şöhret sevgisi, evlet sevgisi ve buna bundan üreyen sevgilerdir. Yoksa dünya nedir? Budur. İşte Allah subhanehu ve teala mesela Yunus surası 24. ayette inne مَثَلُ حَيَاتِ dünya Hayat dünyasının örneği كَمَثَلِي E اِنْ اَنْزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاَخْتَلَتَ bihi نَبَاتُ الْأَرْضِ Bir yağmur cübüdür. İndi ne oldu? Ne oldu? Yerde karıştı. Nereden karıştı? Bitkilerden karıştı. Sonra o er ne oldu? Zuhrufunu verdi, süsünü verdi. Bitkiler çıktı. İşte diyor dünya da budur. Millet zanneder ki ayetin diyor diyor ki yer ehli o kadar süslenirler, o kadar zannederler ki yer süslenir olar için ilimleri her şeyi ihate eder. Zen ki artık bunlar kadirdiler olarla. Hatta amrını Ondan sonra bizim emrimiz gelir, kıyamet emri gelir, yen yani azab emri gelir, deprem olur, küçük kıyamet, yen yani yer çöker, yen yani bir kavmi azab eder. Fajala hasida, nasıl hasat gününde. Eçin biçilenden sonra gelip Eçin yerin tarlasına baksan sanki bundan önce yem yeşildi şimdi olmuştur. Hasit gibi oldu. İşte onun için diyor dünya budur. Allah Teala kullarını diyor, aldanmayın dünyaya. Ne kadar Eçin tarlasına baksan yem yeşil, ondan sonra geliyorsun ne oluyor biçtikten sonra o tarla hiçbir şeye benzemiyor. Demesin dün burada yem yeşil açın vardı. İşte dünya budur. Sonra bir diğer ayette, hadid surasında, 20. ayette اعلموا أنما حيات الدنيا لعب و لهغن ve و تفاخر ve و fil في الأموال والأولاد diyor bilinç dünya nedir? Hayatı الدنيا bir oyundur. Diyor. Oyun gibi bir şeydir. Nasıl bir yerde girersin oyuna? Birkaç dakika ondan sonra biter. Öyle bir meseledir. Sonra nedir bu? Övünmektir Malı çok atmaktır, evlat çok atmaktır. Aynen o tarlaya benzer çiftçiler onun şeyini beğenirler, e ekinlerini beğenirler. Ondan sonra yağmur olmasa, su olmasa ne olur? O kuru olur, cide. İşte bu da allah Teala bize anlatıyor. Ondan sonra ne diyor Allah-u Teala? Fatır surasında... Ey insanlar, Allah'ın vaadi hak, dünya hayatı sizi aldatmasın, Allah'ın gururu sizi Ey insanlar diyor. Allah'ın vaadi haktır. Dünya hayatına aldanmayın. Aldatmasın sizi dünyanın süsü, püsü. Aldatmasın sizi. Ne kadar evladın çok olsa sen yok olmaya mahkumsun. Ne kadar malın çok olsa sen yok olmaya mahkumsun. Çünkü bu dünya bir araçtır. Seni yetiştirir bir yere ondan sonra aracın kıymeti yoktur. Sen buradan otobüse mi Ankara'ya giriyorsun. Kaç saat? Dört saat diyelim. O otobüs ne kadar süslü olsa, ne olsa o otobüsü dört saat sonra sen göremezsin. Belki bir daha hayatında göremezsin. E bu dünyada otobüs gibidir. Yani dört saat oğlu 70-80 sene yaşıyorsa hayatında nedir o dört saat? Onun için o dört saatsın sen o otobüse bütün malını koysan olur mu? Değmez. Onun için hayat, dünya bir nedir? Aldanmaktır. Onun için Allah subhanehu teala bize gösteriyor yolu. Bu dünya aldatmak aldatıcıdır. Sizi bu süsü aldatmasın. Zaten imtihan tarlasıdır. Ondan dolayı Allah teala aldatmasın. Aldatanların da imamı kimdir yol göstereni? Şeytandır. O ne bize gösteriyor. İnne şeytan diyor aduun lekum fettehduhu adu. İnma yedu hizbehu li min ashabis sa'ir. Dür şeytan sizin düşmanınızdır. Onu düşman ilan edin. Diyor ki o was grubu sizi neye davet ediyor? Ataşa. Hatta ateş elinden olarsınız. Demek ki Allah Teala başımızı boş bırakmadı dünyayı bize anlattı dünya nedir bir meşgalettir ama o bir tarafta neyi gösteriyor bize allah Teala cennetin nimetini gösteriyor bize onun için arkadaşlar bu dünyanın süsüne püsüne aldanmayalım bu dünyanın süsü püsü nedir bu dünyalıktır ha iyi cir, iyi ye iyi iç ama dengeyi kaybetme hedef olmasın cirmek içmek hedef nedir ben gireceğim içeceğim temiz görüneceğim yemek yecan. Onun için İmam Malik çok enteresan bir sözü var. İmam Malik. Bilirsiniz kimdir? En büyük Ehl-i Sünnet imamlarından birisidir. Diyor ki: "Eğer ben para bulamasam ilim kitapları, ilim kitabını satarım, içinde et alırım, hata o yeteyim, ibadete güçleneyim." Çünkü o eti yemese güçsüz kalır ibadet edemez. Demek ki asıl zühd budur. Ama benim hayatım aynen İmam Malik dese, ben edemem her gün et yiyeceğim, bu kadar yiyeceğim etin bunun bu, bu, bu, bu, bu ürününü bu ürününü getirin bana ne olur? İmam Malik imamlıktan çıkar zaten. İsrafa düşer. Ama nedir? Hedef? O kadar alacaksın. ihtiyacın kadarı Demek ki hedef nedir? Ölçü nedir yani burada pardon? Ölçü israf olmaması lazım. Allah-u Teala verdiği bütün nimetleri istisnasız kullanabileceksin. Sadece israf etmeyeceksin. Onun için sahabelerde çok zengin sahabeler vardı. Abdurrahman i̇bn Avf o kadar zenginidir. Yürürken Medine'de hadem haşam arkasıyla yürürdü Ama israf etmiyordu. Hiçbir sahabe de Abu Bakır, Ömer gibi şedid sahabi, zahit sahabi inkar etmedi üzerine. Neden? Çünkü zekatını veriyor. israf etmiyor. Sadaka da veriyor, Allah da vermiş, nimetini kullanıyor. Onun için bu nedir? Şey değil. İşte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dünyayı da bir gün şöyle tanıtmış ashabıyla. Hadiste geçtiği bir iman Müslim'de diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gün bir çarşıya girdi, atrafında ashabı da vardı. Çarşının çinarında bir çeti. Bala yavru bir keçi düşmüş ölmüş. Sahibi atmış onu oraya. Ne olmuş? Bozulmuş. Kokmuş. O keçinin de şeyi varmış. Kulahı da yokymuş. Kulaksızymış. Yine yani de kulak kıssaymış. Ayıplıymış yani. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi böyle durdu. Keçiye baktı. Yerde düşmüş o. Dedi kim bunu ister bir dirhemamunun olsun. Bir cüz'i para. Bir dirhem, bir dinar cümli dirhemdir. Bu bir dirheme kimin olsun, cüzi bir para. Ya Resulallah dediler bu dirh olsa bir dirheme değmez. Yani bu bu şeydir, e, arızalıdır filan. Bizim ol, olsun istemeriz bunu, temmende de etmeriz. Çünkü ayıblıdır bu. keyfe bu öyle olsa hiç bir işimize yaramaz bu. Dedi. فَوَاللّٰهِ لَا الدُّنْيَا اَهْوَنُوا عَلَى Allah Vallahi dedi. Ha? Dünya, dünya hayatı, اَهْوَنُوا عَلَى Allah O çeçi gibi Allah yanında hiçbir şey değil. Yani siz bu dünyaya ne kadar sarılsanız, Allah yanında nedir? Hiçbir şey değil. Onun için bu dünyaya sarılmamız, yani, Nasıl bir tane dünyaya sarılan o e, leşi ister mi? E biz o leşin peşinde koşuyoruz. Dünya nedir? O leşe benzetiyor. Hiçbir kıymeti yoktur yani. Allah indinde bu dünya nedir? Hiçbir şey değil. Çünkü allah Teala Kudça hadiste diyor Dünyayı yaratın evvelikum ve ahirukum Hazret Adam'dan kıyamete kader Hepiniz teç teç istekle teç kul kalbiyle isteseniz benden hepinize de tek tek istediklerinizi versek. oğlu bilirsin, tamahçardır. İsteseniz ne En kallavisini, en güzelini en bolunu ister. Allah Teala diyor, isteseniz hepsini versem la yankus min mülki şeyhe. Benim mülçümden hiçbir şey kışık olmaz. ve la ubali. Hepinize veririm Umursamam da, mülkümden de bir miskal ne olmaz? Eksik olmaz. Demek bu nedir? Allahu Teala genidir. Ama bu dünyayı bize yaratmış, bizi kurtarmak için. Ahiret hayatı bize ikram için. Ama bizden bir şey istiyor. Ha? Bu kısa hayatta sözüme uyun. Sağ dedim sağa, sol dedim gitmeyin. Sola gitmeyin, sağa gidin. O kadar. Sırat müstakim üzerinde yürüyor. Sonra bir hadiste Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem e, diyor ki Wallahime dünya fil ahira Dünya ahirette gibi nedir bilir misiniz? Biz otobüs örneği verdik. Aslında kata yaptık. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem çok güzel örnek vermiş burada. Diyor bir parmağını okyanusa batırsan Denizde değil, okyanus. Batırsan, çıkartsan ne kadar su parmağına yapışır okyanustan? Ne eksik eder o su? Kaç? He? Zerreler kadar su değil, parmağına. Okyanustan ne eksik eder? Bu dünya Allah'ın şeyinde o kadar kıymetsizdir. Anlatabildim mi? Bir diğer hadiste, لَوْ dünya الدُّنْيَا تَعْدِلُ عِنْدَ اللّٰهِ جَنَاحَ بَعُوضًا مَا سَقَى كَافِرًا مِنْهَا شَرْبَةَ bu dünya bir sineğin kanatı kadar Allah yanında değeri yoktur. Çünkü mülkünde hiçbir şey değil. Eğer değeri olsaydı çafire bir bardak suyu vermezdir. Bir şerba, bardak da değil bir, kudu, bir yudum yani. Çafir Allah'a diyor allah, allah Teala onun rızkını veriyor. İşte bu da nedir? Allahu Teala bize neyi gösteriyor? Dünyanı. Ondan dolayı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem nedir? derdi? Allahumme rızka rizqa ali Muhammedin qu'ta. Muhammed'in, ali'nin yani ehlibeytinin rızkını ya Rabbi kut yap. Kut nedir? O kadar yiyecek, doyacak, fazlası kalmayacak. Bugün benim ihtiyacım nedir? İçi var, parti. Bir sabah biraz yiyeceğim, bir akşam biraz. Sabah için Allah Kerim diyeceğim. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ayşe diyor ki 3 ay geçerdir elimizde hiçbir şey yoktu. iller esveden. O da nedir? Hurmayla su. Bir rivayette de Tirmizi'de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki Abu Hurayra diyor ki Resulullah'tan duydum. Ela inned dunya unen Dünya mel'undur yani lanetlidir. Mel'un ma fiha içindekiler hepsi lanetlidir. Ama ne hariç İlla zikrullah ve ma valeh. Zikrullah hariç. Zikrullah nedir? İşte Kur'an okumak, kitap okumak, ders yapmak, namaz kılmak bunlar hepsi zikre gülü ve alimen ve mutaallima. Bir alim bir de ilim talebesi hariç zikrullah hariç hepsi ha? mel'undur. Tabi mal nedir? Mal, nicbettir insan üzerinde. Ama fitnedir. Şeyde kullansan, yolunda kullansan ne olur? Nimet olur. Sonra bir rivayette Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki: "İnne mimma akhafu akha inne in mimma akhafu aleykum ba'di ma yuftahu aleykum min zahratu dunya bu da üstünde geçiyor. Ben benden sonra en korktuğum size dünyanın zineti, fitneti sizin üzerinde açılır. Ona ne yaparsınız? Kaparsınız. Bu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne yaptı? Zühdün imamıdır. Bunu bize kim aktardı Resulullah? Kendisi nasıl yaşadı? İmamıdır bu konuda. Nasıl imamıdır? Hazret Ömer diyor ki, Ömer bin Hattab çoğunun telebesidir. Diyor ki vallahi Resulullah üzerine cün çıkardır, cün batardır. Karnını doyduracak e, e, yok karnını doyduracak e, hurmanın en adi yani en redi yani en adi en kötü e, hurmadan karnı doymazdır. Kötü hurmadadır. Kalitesiz hurma yerinde kalmış. Genelde ona haşa hayvana verirler. Hayvana yem ederler. Yani atmak yerine ondan bile karnı doymazdır Resulullah. Ve bu nedir? Zühüttür. Resulullah isteseydir, e, deseydir ben sizin Resulunuzum. Her sahabeme bir hurma getireceğim. Günde kaç kilo hurması olurdu. elde de hem kral olurdu. Ama Resulullah bunun içi gelmemiş. Resulullah hurmayı yiyor. O kadar düşmesin, ayakta durabilsin. Gece namazına kalksın, ibadet etsin, cihad et. Sonra Hazret Ayşe dedik ki ki Ali Muhammed diyor, Muhammed ve Ali Beyti diyor, Rasulullah vefat edene kadar karnımız arpa ekmeğinden doymadı diyor. Arpa ekmeği nedir? Buğday etmeyi en kaliteliydi, güzeldi. Arpa ekmeği kalitesizdir. Arpayı eskiden ne yapardılar? Hayvana verilir arpa. Buğdayı insan dertar ya un eder. Bu sefer fakir adamlar buğday pahalıdır. Arpayı dertardılar, un ederler, çayını yerdiler. Arpa ekmeği ne bile karnı doymadı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Onun için Hazreti Ayşe diyor: "Ya Resulullah ne zannettiniz? Yatağı diyor. Deriden idi. Koyun derisinden içinde lif vardır. Lif nedir? Hurma ağacında bile Arab saçı gibi böyle bir şey var, sat gibi. Ne derler ona lif, onu doldururlar, e, şey olur, pamuk gibi olur böyle. Şimdi biz e, ortopediktir, bilmem nedir, yataklarda yatıyoruz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, sahabeler dediler ya Resulullah, hasır yanını çesti. Sana bir şey alalım. Ben diyor bu dünyaya gelmedim bunun için. Diyor ben bu dünyada yolcuyum. Bir yolcu nasıl ağaç kölgesinde on dakika oturur ben o yolcuyum diyor Resulullah. Onun için Abdullah İbni Ömer'in bir gün elini tuttu. Ey Abdullah dedi. Resulullah biliyor bu fakih olacak. Ümmetin fakih. Ey Abdullah dedi. Dünyada sen yabancı gibi ol, yan yolcu gibi ol. Yabancı nedir arkadaşlar? Ücüm ben Burstambul'a geldim yabancıyım. Geçici bir işim var. Ne kadar kalacağım? Bir hafta bir ay. Ben burada yatırım yapar mıyım? Ben eğer yatırım yapsam sen delisin derler. Senin memleketin değil. Zaten bir oraya gideceksin. E olsun bir aylığına yapayım. Bunu kim yapar? Aklısız. Bir bir miskali aklı olsa yapmaz. Onun için Resulullah diyor sen yolcu gibi ol. E garip gibi ol. yanda de yolcu. Yolcu gelir dinlenir. Çeker gider. Çünkü benim yolcunun hedefi burada değil. Yolcu, hedefi var. Hedeften gitmiş hedefte. Arada nedir? Sadece ihtiyacını alıyor. İşte bizim dünya neyimiz olması lazım? İhtiyacımız olması lazım. Ondan dolayı Abdullah İbni Ömer Resulullah'ın faraseti çıktı. Abdullah İbni Ömer'de Mücahit Telebesi, i̇mam Tabi'in. Diyor ki Abdullah benim elimi tuttu. Dedi ey Mücahit dedi. Eğer Sabah oldu, akşamı bekleme. Akşam oldu, sabaha bekleme. Bak Resulullah'ın hadisinin fıkhını aktarıyor. O o anladığı dilde. Telebesi anladığı dilde. Yani bir tane sabah kalktı, ben akşam öleceğim. Ne yapacağım? Hiç kimsenin gönlünü kırar mıyım? Hiç haram işler miyim? Hiç gıybet yapar mıyım? Hiç gözüm zine yapar mı? Yapmaz. Çünkü akşam gidiyorum. Bu hedeften yaşayan ne olur? Karınçayı yerde acıtmaz. Tabiri caiziyse. E akşam oldu sabaha bekleme. O zaman ben akşam hiç günah işler miyim? Hiç internette oturup siteleri karıştırır mıyım? Yani televizyonun karşısında Allah-u Teala gece tecelli ediyor samaya. Kim okuyor? Kim ibadet ediyor? Kim istiyor benden ona isticap edim? Biz oturmuşuz yani internette yen yani şeyde e, televizyonun önünde Ondan dolayı alimler diyorlar ki işte bu dünya budur. Yabancısın bu dünyada. Yabancısın. Onun için yatırım yapma. Sonra nesil yetiştirmekte bu Resulullah imam olan zahitlerin imamı nasıl nesiller yetiştirdi? İşte Hazret Ömer, işte bütün sahabeler. Hazret Ömer Amir Ramade dedikleri biliyorsunuz Siyer'de kıtlık, kursallık sene oldu. Hiçbir yağmur olmadı. Millet acından öldü. Kuru derini yerde yürüdüler Hazret Ömer o sene yüzü simsiyah oldu. Bir iğne bir sap çivi oldu. Hazret Ömer diye dev adam oldu incecik. Sahabeler acıyordularına. Ya emirel muminin senden başka neyimiz var? Seni yemek lazım. Hayır diyor. Halkın doymasa ben doymam diyor. Onun için bir gün oturmuş camide namazdan sonra yüzünü çevirip tesbih yapıyor. Karnı azdan kurulduyor. Değil mi? Ses yapıyor. karnı. Karnına bakıyor diyor. Kurulda. Sabaha kadar kurulda. Halkın doyamadıkça sen doyamazsın diyor. Ra'iyye, oturan sahabeler bunu böyle gördükçe cesaret ederler mi daha? Onun için alimler diyorlar, zahid olmak için kendine bir zahidi örnek koyacaksın. ayna yapacaksın. İşte bu da onun delili. Mus'ab İbni Ümeyr, Habbab İbni Erd, bunlar nasıl sahabelerdiler? Abu Bakır Sıddik, bu sahabenin hayatlarını alsak hepsi nedir? Hepsi bizim için bir örnektir. Hazret Ali, Hanım kimdir? Hazret Ali'nin Resulullah'ın özde ve gözde kızı. Fatime teç kızı. Hepsi kızları öldü bir teç kızı kaldı. Hazret Ali diyor ki bizim benden Fatime'nin bir koyun derisi vardır onun üzerinde yatardık. Hazret Fatime kendi eliyle hamuru yorur da yapar diye temizlerdi. Hizmetçimiz yok uydur. İşte bunlar nedir? Bular imamların zahitleridir. İşte biz bulardan öğrenmemiz lazım. Buları bilmemiz lazım. Bakın ifrat Tefite yetmemek şartıyla. Sahabeler bunu anlamıştır. Onu için diyorum bazı fırkalar çıkmış, tasavvufta özellikle çağıtları karıştırmışlar. Hz. Ömer şeye gelirken, zahitlerin imamı o günde kimdir? Hz. Ömer. Beyt-i geldi. Dediler biz anahtarı vermelik illa sizin halifeye veririz. Halife geldi. Halife geldi. Zahid halife. Medine'den e, Beytil Mehdise Filistin'e gelmiş. Ne halı salmış. Ha? Ne de e, haşamat arabalarla gelmiş. Ne de bir sürü şeyle gelmiş. E, kurumalarla gelmiş. Neyle gelmiş? Bir tane hizmetçisiyle. Kaç tane neleri var? Bir tane Atları da yoktur. Bir rivayete göre beyirdir, Yani daha kalitesiz attan daha ucur. Bir tane var. Hazreti Ümer'in adaletinden bir kendisi miniyor, bir de eniyor, kendisi yürüyor. Kimi miniyor? Hadimi. Hizmetçisi miniyor. Bir de bir ara üçe bölüyor. O biri de ne diyor? Hayvan tek başına yürüsün. Adalete bak. Medi, şey beytil Mahdis'e gülüyor. Üzerinde 21 tane yama var elbisesinde. İşte diyorlar ki biz anahtarı buna veririz. Bizim kitaplarımızda yazıyor anahtarı alan üzerinde 21 tane yama olur elbisesinde. Hazret Ömer geliyor, bakıyor. Ubey, Abi Ubeyde Cerrah gibi cennetten müjdelenen bütün atrafındaki sahabeler hepsi Şamlılar gibi cübbelerini çok kaliteli girmişler. Sargılarını böyle süslü Rumlar gibi yapmışlar. Geliyor bir kızıyor Hazreti Ömer bunlara. Ne yapıyorsunuz diyor. Dünya açıldı size. Bak sahabenin fıkhına. İfrat tefrit yoktur. Abu Ubeyde de diyor yanlış anlama ya emir elmuminin diyor. Abasını açıyor. İçeride yamalı elbiseleri var. Yani bu enteri gibi böyle bir aba gibi üzerlerine girmişler süs için. Altında nedir? Bak biz unutmamışık. Alta bak bu var. Bunu girmiştik. Neden ya emir el-mumin? Burada insanlar diyor e, yöneticileri, elbiseleri güzel olmasa itibar etmezler. Bizim aksimiz. Hazreti Ömer'in elbisesi yamal olmasaydı millet itibar etmezdi ona. Bak İslamiyet'te her terstir. Bunlar da göre Yönetici altın taksın, süslensin, mücevherat taksın. Değil mi? Ama bizde onun için sahabene yapmış, böyle yapmış. Ömer ne yaptı? Ömer ne yaptı? Ömer dedi, vallahi, meşhur kavlu. Vallahi dedi. Biz bir kavmiydık, zeliliydik. Bizi kim ezzetten çıkarttı, yükseltti? İslam. İslam'dan başka bir yol arasak bir Allah bizi zelil kılar. İşte bu Ömer'dir. Şimdi arkadaşlar bu zühüttür. İyidir. Biz nasıl zahid olabiliriz? Yen yani ne bizi yardım eder? Şimdi bildik zühd nedir? Dünyayı terk etmek. Ama terk etmek değil ki o aşırıya giden cahil tasavvufçılar gibi her şeyi bırakarım. Tasavvufçı gidiyor yolda. Nereye gidiyorsun? Ben almış başımı Allah'ın çölüne gidip ibadet edeceğim. E tamam aldım da nerede suyun, yemin, ne yiyeceksin bir saat sonra Acından ölürsün. ve Allah rızkımı verir. Allah böyle din göndermemiş. Ne göndermiş? Sen al yanına. Ondan sonra sana Allah rızkımı verir. Sen çık evden sabah dışarı. Ondan sonra sana rızkımı verir. Allah zembilden göndermez. Bunu hiçbir bugün de aklı selim tesavvufçı da demez. Bunu kim deyar? Cahiller derler. Evet. Şimdi biz bu işleri bildik. Nasıl biz bu yola destek buluruz kendimize? Şimdi bildik zühd nedir? Birincisi alimler diyorlar ki ölümü çok hatırlatmak hatırlamak insanı ne yapar? He? Zühde teşvik eder. Çünkü Allah ahireti seni hatırlatır. Ölüm nedir? Ölüm her şeyin sonudur. Bir bakıyorsun dünyada kimler gelmiş? Ne krallar gelmiş? Ne sultanlar gelmiş? Ne dünyalara hacim olmuşlar ama ne götürmüşler? bir çefenden başka bir şey götürmemişler. O çefen de orada olara yaramaz tabi. Onun için dünya nedir? Ölüm her şeyi yıkar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onun için ne buyurmuş? Akşiru min dikkri hadi mi hadi mi şeyleri melezzet nedir? Ee, zavukları, zavukları ha? Zevkleri ve lezzetleri bozan bozanı çok hatırlayın diyor. Ne bozar? Ben şimdi çok neşeliyim. Bir tane ne dese ölüm var. Ya bırak şimdi deriz. Şimdi zamanı mı tamam amenle ölüm var ama ama ölüm de o da geliyor bak. Hakikaten baktan ölüm sana yakalaşıyor. Geldi ne yaparsın? Bütününü bırakırsın. O ölümle meşgul olursun. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki çok ölümü hatırlayın. Onun için bir gıybet yaptın bir ölüm var, haram yaptın bir ölüm var, zine yaptın bir ölüm var, gözün baktı bir ölüm var. Ölümü her zaman gözünün önünde bulundursan ne yaparsın? Bu dünya gözünde küçülür. Ya değmez mi ne dersin? Ama ölümü unutsan, ölüm yoktur diye burada ne girer devreye? Zühdün tersine dildir. Kısa umut, uzun umut. Ya şeytan gelirse ne uzun umudu verir? Ya tamam bu. Böyle tövbe ederiz. Hele var. Mesela bizim halkta biliyorsunuz hacı e, haca gitmiyor. E var ya bir 50 60'a yetişeyim ondan sonra giderim ya yani namaza başlarım ya yani sakalımı bırakırım. Sanki garantisi var. Halbuki bir insanın bir saniye bile garantisi yoktur. Nefes aldın vermeye garantin yoktur. Kimin elindedir. Onun elindedir. Çi bir şeye dese kun fe olur. Ol olur dese. Demek ki ölümü hatırlatmak nedir? İnsanı dünyadan ne yapar? Ümidini kesir. Dünyadan ümidin kesildiğini oldur, sen oldun. Hem de zahidlerin kralı oldun. İkincisi, Resulullah'ın tavsiyasına göre kabirleri ziyaret edin diyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem önceden kabir ziyaretini yasaklamıştır İslam'da. Neden Neden yasaklamıştır? Çünkü kabir ziyaretinden bütün ümmetlere, Yahudi, Hristiyana fitne girmiştir. Ne fitnesi? Allah'a şirk koşmak fitnesi. Sonra ne dedi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem? Dedi bu şirk yerleşti, anladınız şirk koşulmaz Allah'a. Onun için kabir ziyaretini diyor ben size caiz görüyorum, ziyaret edin. Çünkü sebebini de veriyor, kabir size ahireti hatırlatır. Kabir, kabristan ahiretin tarlazıdır. Sen gittin kabristana baktın böyle neyi hatırlarsın? Ahireti hatırlarsın. Ey dersin İbni Adam, Beyin Adam dersin. İnsanoğlu. Ne kadar yüce olsa senin sonunda yerin buradır. Şato yap, villa yap, deniz başını yap, ada al. Sonuçta bir buçuk metre yerdir senin yer. İşte bu nedir? Kabir seni neyi hatırlatır? Kabir Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki ee, kabir şeyi hatırlattır insana. E, ahireti kalpleri de iyiymiş hatır. Bir rivayette Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki, İmam Tirmizi rivayet ediyor. Hazreti Osman'dan diyor ki inne kabra evvele menazil ahire. kabir ahiretin birinci basamağıdır. Oradan kurtaran ondan sonra çepsi kolaydır. Orda zorla zorlanan ondan sonraki daha zordur. Sen bu kabri hatırsa hatırlasan burada tedbir elden bırakırsın, bırakmazsın. O zaman ne olursun? Zahid olursun. Bir rivayette da Allah kurusun Resulullah çok acayip bir edebiyetle Arapçada bir şey diyor. Dur marai tu manzaran kat illa al-qabr afdha ne kadar kötü, korkunç Manzara görsem ille ki kabrin manzarası ondan daha korkunçtur. Dehşeti. Yani kabre böyle baksan ne kadar korkunçtur, dehşettir manzarası. Çünkü o kabir bir sandık gibi içine giriyorsun, bir buçuk metre yerin altına toprağı senin üzerine atıyorlar. Dünyada neyin çesiliyor? Umudun çesiliyor. Yırtıcı hayvanlar bile gelip seni kurt çıkartamaz oradan. Senin etini yesiler diye. Kim seninle kalır? Beytü Dûd. Halimler demişler. Nedir? Karınca, kurt sana gelir. O güzel bedenini, paranla, sıhhatinle, emeğinle ne yapmışsın? He? Pim. Et yapmışsın. Onlara hepsini kurta ziyafet verirler oradan. Ha? Beytü Dûd karıncalar, hayvanlar geldiler Ondan ziyafet çekerler. Onun için ölü, kabre hatırlamak insanı ne yapar? Zühde teşvik eder. Üçüncü mesele. Zühde teşvik eden Allah-u Teala'nın azamatını her zaman gözümüzün önünde getirmemiz lazım. Alimler diyorlar. Allah-u Teala ne kadar azimdir. Bir şeye kun dedi, yakın olur. Sonra allah Teala'nın ne kadar şedidül azabı var. Azabı çok şedittir. Acı cehennem ataşı var. Zemheril ataşı var. Bunları hatırlatmak bunun yanında da cenneti ve nimetini hatırlamaktır. Bunları hatırladıktan sonra insan ne olur? Hiç günah işler mi? İşlemez. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir rivayette diyor ki Allah'ın azamatından bir azamatını anlatıyor. Diyor ki, inni arama la taravun. Ben görüyorum, sizin görmediğinizi ben görüyorum. Sama diyor, ses çıkartıyor samada. O ses nedir diyor. Her dört parmak, dört parmak mesafede diyor, bir melek var sücdeye diyor. Meleklerin sayısı yoktur diyor. Melekler kime sücde edirler? Azim Rabba. Bu sama ne kadar büyüktür. Bir samaydan bir saman arasında 500 sene mesafe var merkeple. Ne kadar büyüktür. Eydir. Bu nedir? Hazamattır. Onun için Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem devam ediyor. Dur vallahi. Yemin ediyor Allah Rasulullah. Allah'a yemin ne zaman olur? Şiddetli zamanlarda, hazamatlı meselelerde. Lo tâlemun ma alem. لَظَحِكْتُمْ قَل۪يلًا وَلَبَكَيْتُمْ كَث۪يرًا Ben bildiğimi siz bilseniz, az gülüp çok ağlarsınız. Kadınlarınızla yatakta yatamazsınız. Ha? Yollara çıkıp Allah-u Teala'dan ne isterdiniz? Meded ve yardım isterdiniz. Af isterdiniz. Bir deneniz isterdi, de arzu ederdir ki ağac olsun, kesilsin, odun olsun, yok olsun. Hadis e, sahihtir İmam Tirmizi'de geçiyor. İşte bu nedir? Anlamı gelir. Anlamı bunun nedir? Anlamı gelir ki biz neyi hatırlayacağız? Allahu Teala azametini. Hatta İbni Abbas diyor sen bir küçük günah işlesen o küçük günahın küçüklüğüne bakma. Sen kime esyan ettin? Hangi azime? Onun hesabını at. Ya bu küçük günahtır. Bir şey olmaz yani ben bir şey yapmadım. O önemli değil, küçüktür günah. Ama kimin emrini, sınırını açtın? Ona kadar azimdir, ne kadar büyüktür, günah küçüktür. Ama o günahı kim günah adını koymuş? O noktayı kim koymuş? Sen o noktayı virgüle çevirdin. Ar arkasından bir şey ekledin. İşte orada duracağız. Ondan sonra alimlerimiz dördüncü, zühde teşvik nedir? Her zaman kendinden üstüne bakma. Kendinden aşağıya bak. Ben zenginlere baksam, niye filan sıhhati yerindedir, niye filan e, bu kadar zengindir, bu kadar evladı var, bu kadar marı var? Ne diyor? Yorulursun. Ama aşağıya bak. Sen o zaman şükür öğrenirsin. Bir filan hastadır. Bak ben elhamdülillah sağım. Niye filan daha fakirdir? Ben 3 vakit yemek yiyorum, o 2 vakit ben çiğirsem, o yiyor. Ben 2 yiyorsam o 1 yiyor. Ben 1 yiyorsam o yoktur. Böyle derece derece bakacaksın. İşte o da Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Müslüman'da geçtiği gibi diyor ki: "Inzuru ila men esfalem inkom, sizden aşağıda olanlara sizin durunuz daha güzeldir. Walla tanzuru ila men huwa faukum, siz sizden üstüne bakmayın. Çünkü sizden üstüne bakmak ne yapar, sizi yorur. Ama aşağıya bakmak daha Size yardım olur ne de Allah'ın sizin üzerinize nimetini görmede. Demek ki nedir bu? Zühüttür bu. Sen ne yapar? Artık zühüttür. Bak yukarıya baksan şeytan seni teşvik eder dünyaya. Aşağıya baktın. Rahman teşvik ediyor seni. ahirete. Beşinci atlık ve basit yaşamak. Bu zühüt. Bak insan niye horcu oluyoruz biz? Orucun bir fazileti nedir? Bir sebebi, hikmeti. İnsan atları da hatırlar. Aç insanın kalbi kırık olur. İmşak olur. Onun için her zaman insanlı olacak? Aç olacak. Açlık önemlidir. Onun için karın doydurmak tepe tep nedir? Muminin sıfatı değil. Ha sahaba bazen yapardı. Mesela Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gün yemek gelmiş ashabını çağırmış. Hepsi aç. Abu Hureyre'ye verir elinden Resulullah'ın elinden Abu Hureyre bunu da iç diyor. Vallahi râ Resulullah elini geri çevirmek istemem. Yani bir şey yer kalmamış diyor. Yani bir, bir yudum alamam bile yer kalmamış. Yani bu boruyu bile doldurdum diyor. Bu münasebetlerde olur. Abu Hureyre gibi bir adam çok sefer camide namaza gelirken düşerdi bayılırdı. Millet zannederdi. Cin çarptımını, bunu. Böyle sara bastı bunu. Okurdular üzerine Kur'an. Hakardı derdi okumayın okumayın. Benim bir şeyim yoktur ama ben azlıktan düşüyorum derdi. Aclıktan tekat yoktur yürüyorsun. E tabi o da buldu mübarek. Do tepe tep doldurdu. Bu ne olur? Munasebettir. Resulullah da bunu ikrar etti. Demedi ya şey ne yapıyorsun Ebu Ama ikrar etti. Ama bunu esas alsaydı Ebu Hureyre Resulullah inkar ederdi onu. Biz de münasebette yiyebilirsin. Düğünü var, beyramı var, seyranı var. Ama ana çizgi. genel meselede ne yapacağız biz? Devamlı karnımız. 13 için üç diyor, üçe böl. Üçe böl mideni. Biri hava, biri yemek, biri su. İnsan çok doldursa ne olur? Şeytan kanda dolaşıyor. Az olsa güçsüz olur şeytan bedeninde. Bir de basit yaşamak. Basit yaşamak çok önemlidir arkadaşlar. İnsan her zaman basit yaşasın. Çünkü ne kadar lüksa kaçsan o kadar ne olur sana? Ha? Şeytan gelir sonu gelmez lüksün. Basit yaşa. Bak Resulullah ondan sonra dört imam bunlar nasıl yaşadılar? Sahabeler sade yaşadılar. Neden? Çünkü biliyorlar. Fıkıhları var. Çok zor insan yaşasa ee, lüküs yaşasa ne olur? Bunun faturası da var. Her yönden faturası var. Her yönden. Sen bir de örneksin. Örnek olan insanlar özellikle ne yapacaklar? Sade yaşayacaklar. Onun için örnek olan insanlar sade yaşayacaklar. Bir Müslüman ne olacak? Sade yaşayacaktır. Onun için Resulullah bir rivayette diyor ki Allah Subhanahu ve teala e, o da Tirmizide geçiyor. Bana Rabbim diyor ki Batıha imkanı dedi sana hepsini altına çevireyim. Mechenin etrafını, dağlarını sana altına çevireyim. Dedim la ya Rabbi, yok Rabbim. Ben bir gün doyun, bir gün aç kalayım dedim. Aç kaldığımda he? Seni hatırlarım. Doyduğumda sana şükrederim. İşte Resulullah'ın ölçüsü bu. Bize verdiği ölçü budur. İşte bunu da ee, ashabı da bunu uyguladı. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir çıktı her zaman atıydı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Çıktı yürüyür bir yolda. O adeti değil o saatte dışarıda olsun. bakta Ebu Bakır da ondan önce yürüyor. Ey Ebu Bakır seni de çıkarttı ya Resulullah dedi. Baktılar Ümer de geldi acam ya Resulullah. Birçok zaman böyle olur. Bir gün Resulullah e, Hazreti Ebu hilafeti zamanında Ömer'den yürüyorlar yolda. Bir sahaba buyurun dedi bostanına oturun bir şey size ikram edeyim Ya halife dedi. Ha, Abubakir oturdu. Hazreti Ömer'de iki sahaba da var bir de bostan sahibi. Oturmuşlar orada. Bostan sahibi hurmanın tazesinden getirdi. Yeni kuparmış. Çok taze, güzel. Bir de e, akan su var, serin su. Ondan getirdi, verdi. Abubakir Bakir sıddık hurmayı yedikten sonra Suyla içti, ağlamaya başladı. Başladı havkale getirmeye. La havle ve la kuvveteller. Ne oldu ya emir-i ya halifeti Resulullah dediler. Dedi, taze hurma, ha? Savuk su, ağaç kölecesi vallahi bundan kıyamet günde Bunu, Bak işte asıl zühüd budur. Bunlar kimin telebelerdir? Resulullah'ın telebesi sallallahu aleyhi ve sellem. Altıncı destek nedir? zahitleri ördek almaktır. Zahitleri ne yapmaktır? Kendimize ayn etmemizdir. Bir de zahitler toplumunda olmamızdır. İnsan ne yapacaktır? Hangi toplumu örnek alırsa o şekil olur. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne buyurdu? Dedi er-raculu ala dini halilihi. "Racul" bir insan diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kimin dini üzerinedir? Sevdiği insanın dini üzerinedir. فَلْيَمْضُرْ اَحَدُكُمْ men يُخَالِلْ O zaman seçin. Dost dediğiniz adamı siz seçin. Bakın kimi seçiyorsunuz. Bu bize bir öğüt Ben üstüyorsam iyi olayım bir zahit kendime örnek koyarım. Ben yamulsam o benim aynam olur. Onun için diğer hadiste de Resulullah meşhur hadiste ne diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem? Metelü sus salih. Nedir? Ee, arkadaş toplumu diyor, salih arkadaş toplumu aynen bir perfüncü dükkanına benzer. Perfüncü dükkanına girsen bir şey de almasan o ot masfardan, o havadan ne gelir sana? Biraz koku gelir. Yani bir numuna bakarsın, oradan çıkarsın için rahat. Celisi su, kötü toplum aynen diyor demirci dükkanına benzer. Cirsen demirci dükkanına hiçbir şey olmazsa seni, yen köz ataşı gelir, yen e, ataşın e, demirin şeyi gelir, dumanı gelir çıkarsın oradan hem için daralmış hem de üzerin pis kokuyor. Bak Resulullah ne güzel benzetmiş. Salih toplumla kötü toplum. Onun için biz ne yapacağız? Zahidleri Kendimize seteceğiz. Evet. Aslında züydle ilgili daha önemli meseleler var. Onu da acele geçelim. Ders de bitti diyorlar. Yoksa o bir derse koyalım. Ha? Evet. O zaman arkadaşlar diyorlar o bir derse koyalım. İnşallah ikinci derste bittiriz bunu. Bugün de bu kadar. Velhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidil mursalin.